nasıl umre yapılır onu bir dinlemeleri. Ondan sonra onun üzerine hacci temettuuyu veya haccı kıran dinlemeleri gerekir. Aksini yapar. Şöyle yapmak belki mümkündü. Hac rehberinde de onu tercih ettim. Sanki hiç anlatılmamış gibi hacci temettuuyu anlatmak, hiç anlatılmamış gibi haccı kıranı anlatmak. Ama bu sefer de derse devam edenlere haksızlık oluyor. Ne oluyor? Aynı şeyleri tekrar tekrar tekrar tekrar bazılarını zaten söylemek zorunda kalıyoruz fazla vurgu oluyor O da çok doğru değil Onun için ne yapacaklar ya şeyden internetten alan kardeşlerimiz bundan önce Hacçı ifradı veya da bir hac nasıl yapılır onu veya umre nasıl yapılır onu ilk önce dinleyecekler seyredecekler Ondan sonra nasip olursa Haci tematta ve hacı kırana gelecekler Evet bu hatırlatmaktan, hatırlatmadan sonra ne yapıyoruz? Haccı kıran için kendimizi hazırlıyoruz. Bu kendimizi hazırlıyoruz cümlesi basite alınmamalıdır. Oradan başlayalım. Çünkü günümüzde modern hayatın bizi sürüklediği günlerde mevsimler bitiyor. Günler günleri kovalıyor. Bir de bakıyorsunuz pat diye Ramazan gelmiş. Şimdi ne yapıyoruz? Kendimizi Ramazan daha var gibi hissediyoruz. Arada aylar gidiyor. Ramazan bir geliyor. Biz hala Ramazan'a hazır değiliz. Aynı şekilde hac da geliyor. Hacca da hazır değiliz. Hele iş dünyasının içinde olan insanlar hiç hazır değil. Neredeyse işi gücü bırakıyor. Derleyi toparlıyor. Onu ona tembih ediyor. Bunu buna tembih ediyor. Şunu şuna tembih ediyor. Paldır küldür hacca gidiyor. Hayır. O hazırlıklarımız kayboldu. Eski Ramazan hazırlıklarımızın kaybolduğu gibi. Artık Ramazan gelince bir şeyler pişmiyor. Artık Ramazan gelince makarnalar yapılmıyor. Artık Ramazan gelince tarhanalar karılmıyor. Artık Ramazan geliyor diye bir şeyler kenara konulmuyor. Yufkalar yapılıp kat kat kat kat üst üste bina edilmiyor. İnsanlara Ramazan çok habersiz geliyor, ansızın yakalıyor. Sonra oruca başlıyoruz. Bir, iki, üç gün alışıyoruz. Ramazan de giriyoruz. Hah diyoruz. Ramazan Ramazan'a ben dedi derken elveda ya şehru Ramazan elveda. Bakmışsınız Ramazan bitmiş. Ondan sonra geçip gidiyor. Biz daha yeni ısınmıştık. Hani halt diyor ya bir de daha nereye gidiyorsun? Karpuz kesiciydik diyorlar. Daha karpuz kesiciydik. Bilmem ne edecektik. Ramazan bitti. Şimdi haç daha öyle oldu. Birden geliyor. Ön hazırlık yok, manevi hazırlık yok, bilgi birikimi yok. Katıca bu şekildeki insanlar hacca gidiliyor. Böyle gidilince de yeterli bilgi, yeterli duygu, yeterli o atmosfer alınamıyor. Hayatın içerisinde yeterli istifade olamıyor. Birden kapımızı çalıyor, bizden bizi şaşkına uğratıyor. Bu yüzden gidecek insanların madden manen önceden hazırlanmasında fayda var. Bilgi toplamasında fayda var. Elhamdülillah hacca gireceğim. Daha nasıl bereketli olur? Daha nasıl feyizli olur? Neler yapılır? Kendine güven sağlayacak bir ön bilginin olmasında fayda var. Bunun için yine de ihrama girmeden önce de ayrıca da bir hazırlık var. Bütün sıhhi tedbirlerimizi alıyoruz. Yiyeceğimizi, giyeceğimizi, tavırlarımızı orada lazım olacakları ve orada lazım olacak bilgileri Önceden hazır ediyoruz. Çünkü haccı kıran yapan insanın haccı ifrat yapana göre de Hacci temettü yapana göre de daha bilgili olması lazım. Önceden hatta tavsiyemiz başta da söylediğimi hatırlıyorum. Ya ciddi bir bilgi birikim olacak ya önceden ya umre ya haç yapmış olacak. Bu konuda da ön bilgisi olacak ki haccı kırana rahat gelsin ve rahat hareket edebilsin. Böyle bir ön bilgi yok ise sıkıntı var demektir. Bir şey daha. Bir de ara gidiş tarihiyle Arafat'a çıkış tarihinin arası uzunsa bir de oradan sıkıntı var. Hayır. Ben bu sıkıntıların hepsini ve yerine getiririm. Deniyorsa yapılıyorsa bunda da daha büyük ecir var. Her şeyin bir karşılığı var. Ama haccı kıran niye diyorduk biz? Şimdi tarihten başlayalım. Haccı kıran aynı hac mevsiminde. Hac mevsimi ne diye diyorduk? Ramazan biter, Şevval'la hac mevsimi başlar. Zilhicce'nin onuna kadar 2 ay 10 gün sürer. Bu hac mevsiminde bir insan hem umre yapar hem de hac yaparsa bu ikisini tek bir ihramda bir araya getirirse, bunun da Haccı Kıran'dır. Bunu anladık değil mi? Haliyle nedir? Şöyle diyelim bir de tarif edelim, daha açık olsun diye. Haccı Kıran'a niyet eden insan, giderek umresini yapar, bitirir, ama temeddüde olduğu gibi umreden çıkmaz, tıraş olmaz. İhramlı şekilde yoluna devam eder. Aynı ihramla Arafat'a, minaya, Müzderifi'ye çıkar vazifelerini bitirir. Mine'da taşlarını attıktan sonra kurbanını kesip saçından çeke, keser ve ihramından çıkar. Bu devreye kadar vardığı andan Ta bayramın birinci gününe kadar ihramlı durur. İkisine birden niyet ederek o ihrama girmiştir ve bu ihramını muhafaza eder. Biz dolayısıyla aynı haç mevsiminde iki ibadetin ayrı ihram altında yapılmasına ne diyoruz? Hacçı kıran diyoruz. Kelime ke nereden geliyor? Karana kökünden geliyor. Karana bir şeyi öbür yani öbürüne akran etti. Yakınlaştırdı bitişti demek. Biz aynı yaşta olanlara, aynı kuşakta olanlara da bu yüzden ne diyoruz? Akran diyoruz. Niye? Birbirine yakın yaş kuşağı demektir. Bu da birbirine yakın iki ibadet demektir. İki ibadeti biz bir ihram altında yan yana getiriyoruz. Hanefilere göre haccın en faziletlisinin bu olduğuna daha önce vurgu yapmıştık. Tamam Şimdi hazırlıklarımızı yaptık, bilgilerimizi aldık. Evde bizi yolcu edecekleri misafir ettik. Onlara çay kahve ihram, ihram ettik. Son gece gelenleri bir de geç gelenleri evden kovalayın. Çünkü gece yaralarına kadar gitmezler siz uçağa uykusuz binersiniz. Zaten heyecandan gece uyku olmaz. Hepsi yan yana gelince o zaman yollarda yorgunluk başlıyor. Hazırlıklarımızı yaptık. Mikat sınırını geçmeden önce, eğer uçakla gidiliyorsa havaalanında diyorduk. Ne yaptık? İlk önce nasıl yapıyorduk niyet ederken? ihram namazımızı kılıyorduk. Sıralama öyleydi. İhram namazından sonra niyet ediyoruz. Neye niyet ediyoruz? Umre ve hacca birlikte. Ya Rab, ben hac ve umre yapmak. Umre veya hac yapmak şeklinde olur. Yapmak istiyorum. Haccıkran kelimesi denebilir mi? Haccıkran yapmak için denebilir. Ama umre ve hac yapmak istiyorum. İkisinde zikredilmesi daha doğrudur. Çünkü ikisinin yapılmasına kıran denilir. Tamam? Yapmak istiyorum. Onun için ihrama girdim. Ya Rab, onu bana kolay kıl, onları şimdi bana kolay kıl ve onları benden kabul buyur diye niyet ediyoruz. Tekrar ediyorum, Ya Rab, senin rızan için hac ve umre niyet ettim. Onlar için ihrama girdim. Onları bana kolay kıl, onları benden kabul buyur. Niyet ettik mi? Ettik. Sonra ne yapıyoruz? Telbiye. Lebbeyk Allahuma lebbeyk. Lebbeyke la şerike leke lebbeyk. İnnel hamde ve ni'mete leke vel mulk la Le şerike lek. Telbiyemizi getirdik. Üç kere getirilmesinin sünnete daha uygun olduğunu söyledik. Böylece ne olmuş oldu? Niyet ettiğimiz an, telbiye getirdiğimiz an ihrama girdik. Ancak şimdi hem umre için ihrama girdik hem de hac için bir ihrama girdik. Yani aynı anda iki ibadetin hürmetini birden taşıyoruz. Dolayısıyla dikkatimiz de ona göre olmalı. Çünkü her ihram yasağı bu sefer iki ibadete de karşı işlenmiş olarak kabul ediliyor. Tamam. Misal olarak diyelim ki Yanlışlıkla tırnağımızı kestik bir elimizin. Ne gerekir? Kurban gerekir. İdi. Şimdi nereye gerekir? İki tane kurban gerekir. Bir şey daha. Böyle bir hata yapılmışsa bir de üzülmemek gerekir. Malcanın yongasıdır. İki kurbanı duyunca suratlar asılıyor. Oldu. Demek ki fakirlerin senin kurban etinden yemesi gerekiyormuş. Bunu böyle kabul edeceksin. Tamam diyeceksin. Baştan tamam yapmama konusunda dikkatli ol. Yapılınca aldırma. Doğru, doğru olan odur. Demek ki olacakmış diyeceksin. Bu konuda ister sadakayı gerektiren olsun, ister kurbanı gerektiren olsun hep ikiye katlanılır. Neden? Çünkü iki ibadete karşıda niyet edilerek ihrama girilmiştir. İkisinin hukuku da artık korunmalıdır. Tamam. Böylece niyet ettik. Yollara düştük. Telbiyeler getirdik. Eğer havalanda ihrama girmiş uçağı öyle binmişsek yemekleri yedik. Kokulu mendilleri kullanmadık inşallah. Çıkarak millet alışmış hemen çat diye ondan sonra bir başlıyor. O uçağın içerisine koku kaplıyor zaten zaten. Daha dolayısıyla bu hataları işlemedik. Vardık aynı şekilde, nerede? Hava alanlarında da, ciddi hava alanında da dikkatli oluyoruz. Telbiyeler getirerek Mekke-i Mükereme'ye varıyoruz. Mekke-i Mükereme'ye vardık. Kavga dövüş çıkartmadan otellerimize yerleştik. Şimdi kavga dövüş çıkartma derken bunda da okunalarda daha dikkatli olmalıyız. Biz daha çok sabır isteyen, daha çok ihramda duracağımız, daha çok ecir kazanacağımız, ama daha çok ecir kazanacağız derken, kaybetmeye de daha çok müsait olduğumuz bir ihramın içerisindeyiz. Onun için ön hazırlığın, zihnen hazırlığın, kalben hazırlığın, niyet olarak hazırlığın, bilgi olarak hazırlığın kıymeti vardır. Tamam. Vardık, yerleştik. Yine önceden ikaz ettiğimiz gibi, Uygun bir saat diliminde Kabe'nin yolunu tuttuk. Vardık, Beytullah'ı gördük, dolu dolu dua ettik. Kendimiz için, ailemiz için, dostlarımız için, gidemeyip gönlü gidenler için, gitme arzu edip edip de kurada çıkmayanlar için, Salahını, hayrını, güzelliğini istediğimiz karşılıklı üzerinde hakkı olan insanların hakkı olarak da mümin kardeşimize dua ettik. Çünkü kişinin kendisi için duası biraz menfaat talebidir. Müsaadeleridir, Cenab-ı Allah kabul ediyor. Ama bir başka kardeşi için istediği daha içtendir, daha samimidir, menfaat talebi değildir, bir güzelliktir. Bu olgunluğu ve güzelliği de ayrıca yakalamamız gerekir. Biz öbür türlü hataları, hasetleri daha çok kolay yakalıyoruz. Nefis bu tarafa çok fazla müsaade etmiyor. Ama bu olgunluğa ermemiz ve birbirimizin hayrını isteyen insanlar olarak yükselmemiz ve yücelmemiz gerekir. Dostlarımız için dua edeceğiz. Çevremizdeki insanlarımız için dua edeceğiz. Ülkemiz için dua edeceğiz. Bütün müminler için dua edeceğiz. Dünyanın hayrı için dua edeceğiz. Şerli insanların şerrinin bastırılması için dua edeceğiz. zalimin fırsat verilmemesi için hem dua edeceğiz hem de gereğini yerine getireceğiz. Dualarımızda amellerimiz, niyetlerimiz, azmimiz ve kararlılığımız yan yana gelecek iç içe yoğrulacak. Beytullah'ın önünde böylece dua edeceğiz. Sonra Kabe'ye doğru ilerledik. Erkekler ne yapacaklardı? İhramlarının üst tarafının, yani rida denilen kısmının sağ tarafını sağ kol altından geçirerek sol omuzların üzerine atacaklar. Böylece sağ omuzlarını açığa çıkaracaklar. Buna ne diyorduk? İstiba diyorduk. Bu tavafın yedi şavtının da sünnetidir bu. Tamam. İlk üç ta tavafta da şavtta da. Remel yine sünnettir. Bunları hep dile getirmiştik. Bu hazırlıkları sağ kolumuzu açığa çıkarttıktan sonra niyet ediyoruz bu tavafa. Bu tavaf hangi tavaftır ve ne diye niyet ediyoruz? Bu tavaf evet umrenin tavafıdır ve umre tavafı olarak niyet ediyoruz. İlk vardığımızda yaptığımız bu tavaf nedir? Umrenin tavafıdır. Tavafa hacer Esved'i selamlayarak başladık. Dualarla devam ettik. Yine Hacer-ül Esved'in hizasına geldik. Biz buna ne diyorduk? Bir shout diyorduk. Böylece bir shout oldu. Yine hacer Esved'i selamladık. Dualarla devam ettik. Sübhanallah ve elhamdülillahi ve la ilahe illallah allahu ekber. Allahüm inne hazel beytuke beytuk, vel harama haramuk, vel emne ve nahnu ibaduk. Dualar ediyoruz. Döndük, geldik. Yeniden Hacı esvedin hizasına geldiğimizde ikinci şautı tamamlamış olduk. Böylece her seferinde Hacı Aleyhisselat'ı selamlayarak ve onun hizasına gelerek yedi şaut yapıyoruz. Yedinci de, de selamlayarak ayrılıyoruz. En uygun makamı İbrahim'in arkası dedik. Oralarda bulursak orada. Fazilet sırası makamı İbrahim arkası. Mültezem ve Hicri İsmail en efterli yerleri Kabe'nin dedik namaz için bu namaz için. Başka yerlerde de caiz hatta otelde de caiz unutup girilse tavaf namazı Türkiye'de de caiz. Bunları vurguladık. Tamam. Ama gittik. Makam İbrahim'in arkasında geride de uygun bir yer bulduk. Namazımızı kıldık. Dolu dolu dua ettik. Bu namaz nasıl kılınıyor dedik. Tıpkı sabah namazının sünneti gibi. Sadece niyeti ney? Tavaf namazı. Niyette farkı var. Gerisi aynı. Namazımızı kıldık. Hac artık sıcak mevsimlere geldi. İçimiz yandı. Dolu dolu zemzem içtik. Zemzem içmeye doğru giderken, şimdi eskiden kuyu vardı, şimdi kuyu yok. Ama sıralanmış soğutuculular var. Tabii ben bekletiyorum hanımları, erkekler diyorum hanımlara hizmet edecek. Neden? Hanımların ayakta çorap var, ıslanmaya gelmiyor. <gülüyor> Erkeklerin ayak çıplak, onlar daha kolay alıp geliyorlar. Gene dolu dolu zemzemzem içilecek. Burası zemzem içme yeri. Sünnetteki uygun yeri de burasıdır. Onu paylaştım. Zemzemi içtik, harareti bastırdık, biraz da tepemizden döktük, soğuk olduğu için bir de ürperdik. Ondan sonra ne yaptık? Yeniden Hacı hizası zaten biliyorsun Safa, Hacı baktığı taraftadır. Safa'ya giderken döndük, yeniden Hacı selamladık. Bu sünnettir demiştik, ne yazık ki unutulan sünnetlerdendir demiştik kaynaklarımızda bu açık bir şekilde var. Allah Resulü'yü Safa'ya ayrılacağı zaman yeniden geldi, yeniden Hacresveti selamladı diye. Sonra Safa'ya çıktık. Safa sayin başlangıç noktasıdır. Orada sa'ya niyet ediyoruz. Bu say neyin sayıdır? Umrenin sayıdır. Umrenin tavafını yapmıştık. Şimdi umrenin sayını yapıyoruz. Böylece niyet ediyoruz. Sonra oradan tekbirlerle Merve'ye doğru yöneliyoruz. Allahu Ekber. Allahu Ekber. La ilahe illallah, Allahu Ekber. Allahu Ekber ve lillahi'lhamd. Arkasından dualar ediyoruz. Sonra yeşil direğe geliyoruz. Yeşil ışıklı bölmeye geliyoruz. Orada koşuyoruz. Erkekler için nedir? Buradaki koşu Sünnettir. Adı nedir? Hervele. Hervele yapılıyor. Direkler bitince normal yürüyüşe dönülüyor. Dualar ederek nereye geliyoruz? Merve'ye geliyoruz. Merve tepesinde dönerek oradan da neyi selamlıyoruz? Yine Kabe'yi selamlıyoruz. Merve tarafı Rıgn-i Iraki yani Hacı esveti köşesinden bir sonraki köşenin hizasına doğru bakar. O istikametten Kabe'yi selamlıyoruz. Bu neydi? Safa'dan bu Merve'ye varış bir şafttı. Merve'den aynı şekilde dualar ederek iki yeşil direk arasında hervele yaparak Safa'ya dönüyoruz. Bu nedir? İkinci şafttır. Aynı şekilde Safa'dan Merve'ye yine dualar, yine Hervele yaparak gidiyoruz. Hervele bunda da Say'ın yedisinin de sünnetidir. Istıba olduğu gibi. Tekrar ona Remel, Tavafta ilk üç şartta yapılırdı. Tamam, ıstıba yedi şartta yapılırdı. Say'daki Hervele de nedir? Yedi şartın sünnetidir. Böylece üçüncüde de Safa'dan Merve'ye geliyoruz. Yine Kabe'yi senemliyoruz. Merve'den Safa'ya dönüyoruz. Dört etti. Safa'dan Merve'ye geliyoruz beş. Merve'den Safa'ya altı. Safa'dan Merve'ye yedi. Böylece tavafa nerede başlamıştık? Safa'da başlamıştık. Yedinci şavut nerede bitti? Merve'de bitti. Böylece Safa'da başlayan sahip Merve'de bitiyor. Oradan sonra dua ediyoruz. Şimdi sıra ne de? Ne de sıra? <gülüyor> <gülüyor> Devamı. <gülüyor> Demek ki tıraş olmuyormuşuz. Demek ki ne? Biz artık hac kran yapıyoruz. Tıraş olup ihramdan çıkmayacağız. Tamam. Rabbimize dua edeceğiz. Böyle bir şeyi nasip ettiği için. Eğer dinç ise, grup yorgut değilse, orada ayrıca insan canlanıyor. Doğru olan nedir? Bunun arkasından bir tavaf daha yapmak, haccın sayını da peşini yapmaktır. Anlaşıldı? Bundan sonra gerisin geri nereye dönüyoruz? Tavafa dönüyoruz. Tamam mı? Bu tavaf ne tavafıdır? Adı kudüm tavafı. Hac ifratta olduğu gibi. Şöyle diyeyim. Esasen bu tavaf lüzumlu değil. Yanlış anlamayın yalnız. Lüzumlu değil. Ama biz haccın sayini öne alacaksık ki haccı kıran da eftal öne almak. İptifakla eftal. Efendimiz de böyle yapmıştır. Tamam mı? O sayıyı öne alacaksak hiçbir zaman sayi önünde tavaf olmadan olmaz. Tamam? Arkasından sağ yapacağımız için önüne bir tavaf yapmamız gerekiyor. Bu sünnet bir tavaftır. Kudüm tavafı olarak isimlendirilmesi de doğrudur. İlk tavafmış gibi. Kudüm tavafı demesek de Allah rızası için tavaf desek evet. Bu odur zaten. İlk giriş anında olduğu olduysa Kudüm diye isimlendirilmesinde de Umre'nin tavafının arkasından da olsa bir sakınca yok. Ama tekrar ediyorum bu tavaf sünnettir ve nedir? Arkasındaki sayin önünde tavaf olsun diye yapılmış bir tavaftır. Bize ayrıca ecir kazandırır. Şöyle diyeyim isterseniz biraz daha bilgi netleşmesi için bunu unutmayınız. Vardım ben, Umre tavafımı yaptım. Sonra yorgundum, devam edemedim sahaya, cesaret edemedim. Otele gitti, yedim içtim, biraz dinlendim, geldim sayımı yapacağım, yapamam. Niye? Ara verdim. Önüne bir sünnet tavaf yapacağım, sonra sayımı yapacağım. Anladınız mı bunu? Bu daima prensiptir. Sahi önünde tavaf olmadan olmaz. Hayır ben tavaf yaptım, abdestim bozuldu, gittim geldim, sayı yapacağım, yaparım. Tamam mı? Bu müsaade, bu arka İşte biraz oturdum, dinlendim, bir su içtim kendime geldim. Bunda sıkıntı yok. Ama araya, yeme içme, ayrılma, biraz uyuma gibi bir boşluk verilmiş ise, bu sefer ne yapar? Sağ yalnız kalır, önüne sizden daima tavaf ister. Bunun anlaşıldığını ümit ediyorum. Tamam? Biz haccın tavafını, sahini öne alacağımıza göre, onun önüne de bir tavaf koymamız lazım. Bunun adı nedir burada? Kudüm tavafıdır. Geliyoruz aynı şekilde bir tavaf yapıyoruz. Arkasından namazını kılıyoruz. Arkasından ne yapıyoruz? Sağ yapıyoruz. Bu say ne sayıdır? Haccın sayıdır. Niyetimizde ona göre yapacağız. Ya Rab niyet ettim Allah rızası için. Haccın sayını yapmaya onu bana kolay kıl beni kabul buyur benden kabul buyur. Tamam? Niyet ettik. Yine Safaya doğru, Safadan Merveye doğru, Merve'den Safaya doğru aynı şekilde şautları tamamladık. Şimdi haccın sayrını da yapmış olduk. Şimdi ne yapıyoruz? Gene tıraş olmuyoruz. <gülüyor> Şimdi ne yapıyoruz? Pratiğini söyleyeyim ben sana. Yorgun argın otele dönüyoruz. İki tavap, iki tane de say. Ondan sonra şimdi tam istirahat vakti. Geliyoruz, otelimize dönüyoruz. Arafat'a çıkıncaya kadar artık biz ihramlıyız. Araya umre yapamayız. Niye ihramlıyız? Arada tavaflar yapabiliriz dilediğimiz kadar. Nafile tavaf yaparız. İnşallah ecrini kazanırız. Bu sürede biz hep ibadetin içinde gibi ecir alırız. Çünkü ibadete fiilen ihramlıyız ve devam ediyoruz. Yola devam ediyoruz. Durmadan ecir kazanırız. Ve nihayet Zivhidcenin yedinci günü hutbeyi dinledik. Hutbe var. Onu paylaşmıştık. 8. gün hazırlıklarımızı yaptık. Sünnete uygun olarak nereye çıktık? Mina'ya çıktık. Tamam? Efendimiz 8. gün Yaumut Terviye Mina'ya çıkmıştır. Mina'da 8. günün öğle namazını ikindi namazını 9. gün artık şeyle başlar. O gün akşam namazını Yatsı namazını ve Arafa gününün sabah namazını nerede kıldık? Mine'de kıldık. Bu sünnettir. Bu beş vakit namazın burada kılınması sünnet-i müekkettir. Tamam. Namazları kıldık. Geceyi de ihya ederek geçirdik. Bütün müminlerin bir arada bulunuşu orada güzel bir şey daha var. Orada iş yok. Güç yok. Dükkan yok. Mağaza yok. Evraklar yok, bilmem ne yok. Hepsi Türkiye'de kaldığı için. Orada insanlar bir arada olduğu için niyetle her sonra değerlendirme güzel. Elhamdülillah televizyon da yok. Başka şeyler de yok. Tam. İnşallah geceyi ihya ettik. Dinlendik, istirahat ettik. Sabah namazımızı da kıldık. Yeniden yollara düştük. Lebbeyk Allahuma lebbeyk. Lebbeyke ale şerike leke lebbeyk diye. Zencilerin telbiyeleri hoşuma gidiyor. Onlar bir de yaya yüzergahını çok kullanıyorlar. Akın gibi böyle bir de yürüyüş tempoları var. Yani yetişmek mümkün değil neredeyse. Şeyleri de kendilerine uygun. Telbiyeleri de şey olarak tam mahallelik biraz da zenci diliyle çok hoşumuza giderdi. Lebegallahu melebbek diyorlar. Lebekele şerikelekelebbek innalamdevennüme telekevelmük bir gidiyorlar. Yani o tempoya dilleri de uyguluyor. Yani yetişebilirsen yetiş. Ama esas hay hay hay hayret ettiğim şu. O telbeyi normalde sünnete uygun 3-3 getirmek demiştim ama onlar bir başlıyorlar Kabe'den Arafat'a varınca kadar. Hiç kesmeden. Yani insan hiçbir şey yapmaz. Yani bir, bir göreceksiniz yani gidişlerini. İnşallah ümmeti Muhammed bir bütün olur. Birbirlerinin güzelliklerini tamamlar. Eksikliklerini tamir eder. Yaralarını sarar. İnşallah o şuura ereriz. Yoksa bizimkiler varıyorlar, bizimkilerin arasına ormana girer gibi, Zenciler, Nijeryalılar bir giriyor, bizimkilere hallaç gibi atıyor, Eskiden daha çoktu. Ondan sonra da bize diyorlar, şunlara bir şey söyleyin, işte bizi itiyorlar, kalkıyorlar vesaire. Bu itip kalkma doğru değil ama, ben de takılıyorum. Onların yaşı 20, 25, 30, sizinki 60, 70, 80. Genç gelin, siz onları itin. Şimdi adamlar çıkmış gelmişler, ormanday, çalılığa girer gibi bir giriyorlar, bizim acıları dağıtıp gidiyorlar. O gözle bakın, yani öbür tarafta kaba saba gözle bakacağına ama onlar genç geliyor, bizimkiler yaşlı geliyor. Onların o yaptığı doğru değil, bizimkilerin de bu yaptığı doğru değil. Bizimki kimse kendi kusurunu görmüyor, hep başkasının kusurunu görüyorlar. Elhamdülillah vardık, telbiyelerle Arafat'a vardık. Arafat'ta ne yapıyorduk? Hazırlıklarımızı yapıyorduk, öğleye kadar, öğle vakti gelince ezanı Muhammed'i okunuyordu. Arkasından namazı hazırlıklarımızı yapıyorduk. Hazırlıklarını yaptığında ilk önce ne kılıyorduk? Şimdi öğle ile cem ederek kılacağız. İlk önce öğleye kılıyoruz. Ama öğleye nereden başlıyoruz? Uygun olan, doğru olan sünnetten başlanmasıdır. İlk sünneti kılınır. Tamam. İlk sünnetin kılınmasında pratikte bir fayda daha var. O sünneti kılarken yetişemeyenler de yetişiyorlar. Çünkü tekrar ediyorum, grup bir araya gelince herkesi bir acelecilik telaşı kaplıyor. Herkes acele bir an evvel serilecek, namazlar kılınacak, şöyle olacak. Hacı aceleci, hocası daha aceleci. Bir başlıyorlar namaza, kadınların yarısı dökülüyor. Ondan sonra ha, ha, haklı olarak soruyorlar biz bu namazı nasıl kılacağız diye. Şimdi içeride de dök, dökülenler var. Ee, biraz ona ihtiyat payı bırakılmalı. Erken hareket edilmeli. Organize yapanlar tecrübeli olunmalı. Ama bu sünnet devresinde de acele edilmemeli. Hem sünnet eda edilmeli hem de yetişemeyen insan yetişme imkanı bulmalıdır. Tamam. Arkasından sünneti bitirdik. Arkasından öğle namazı için kamet getirilir. Tamam. Kamet getirildi. Öğle namazının farzı Eda edilir. Bu namazlar gördüğüm için söylüyorum. Hafi okunur. Nasıl? Biz Türkiye'de öğle namazı kıldırırken kıraatı cehri yapmıyoruz. Aleni yapmıyoruz. İçimizden yapıyoruz. Arafat'taki namazda imam içinden okuyarak kıraat yapar. Tamam. Namazı bitirdik. Namazın arkasından ne getirdik? Teşrik tekbirlerini getirdik. Çünkü sabah neyin? Teşrik tekbirler nerede başlar? Mina'da başlardı. Bundan da getirdik. Teşrik tekbirinin arkasından müezzin kalkarak ikindi için kamet getirir. Tamam. İkindi namazını kılarken niyetinde dikkatli olmamız gerektiğini haber vermiştim. Neden? Çünkü bu ikindi namazını biz vaktinde kılmıyoruz. Vaktinden önce kılınıyoruz. Bu şer-i şerifte özellikle de hanefilere göre başka bir yeri yoktur bunun. Dolayısıyla bu şuurla, bu bilgiyle Allah Resulü böyle yaptı ve bize böyle öğretti duygusuyla ne yapıyoruz? Ona ikindi namazını cem-i takdim ile yani öne alarak, öğle ile cem ederek kılmak üzere niyet ediyoruz ve arkasından tekbir getiriyoruz. İkindi namazını da kılıp bitiriyoruz. Yani bu arada ne öğlenin sönsünnetini kılmıyoruz. İkindinin değil sünnetini kılmıyoruz. Farz namaz bitiyor. Teşrik tekbiri bitiyor. Kamet getiriliyor. İkindinin namazı kılınıyor. Farzı. Tamam. Namazı da kıldık. Teşrik tekbirimizi getirdik. O an Arafat'ın vakfı anı başlamıştır. Artık dua anıdır. Artık niyaz anıdır. Artık Allah'a yöneliş anıdır. Bu vakit idealendirilmelidir. <gülüyor> dualar tanıdık, ezberlenilmiş zihinlerde yer edilmiş dualar sadece olmamalıdır. Bunu pratik için söylüyorum. Niçin? İmam-ı Muhammed'in çok güzel bir namazlarla ilgili ikazı var. Hem namazda okunan surelerle hem peşinden yapan dualarla ilgilidir. Niye? İnsan namaza durdunuz. O işte ki Allahu Ekber Elhamdülillah Rabbil Aleminen Rahmanı Rahim gittik. Sonra enem tera kevfe fe ala rabbike ashabir fiil onunla gittik. Dilimiz alıştı, otomatik okuyor artık. Zaman zaman namazda okuduğunuz sureleri değiştirin. Farklı yerlerden ezber okuyun. Bu sizi rahatlatacaktır. Kendinizi derleyip toparlamaya da imkan verecektir. Çünkü alışılmış yer otomatiğe bağlanıyor. Duaları alıp açıp okuyorsunuz. Dua ediliyor. Ezberlenmiş bir dua var. Kim bilir dua ederken artık nereyi düşünüyor kafa. Ne dua ettiğini de bilmiyor. Sonra elini yüzüne sürüyor. Ona da alışmış. Hani meşhur bir hikaye var. Harun Reşit Behlül Daneyi camiye gönderiyor. Namazı kılan insanları diyor. Al gel. Sarayda ziyafet var. Hepsini çağırıyor. Behlül Dane gidiyor. Kapıya duruyor namazı çıkışında. İmam ne okudu diyor. Vallahi bir yer okudu ama diyor. Aklıma gelecek. Geç geç. Üç tane adam buluyor. İmamın ne okuduğunu bilen. Onları peşine takıyor, getiriyor saraya. Sonra yerleştiriyor masalara. Harun Reşit geliyor. Hani cemaat diyor. Sen bana cemaati getir demedin diyor. Namaz kılanları getirdin diyor. Bu üçü namaz kılmış. Öbürler diyor kim bilir nerede gezdiği Allah biliyor diyor. Şimdi garipmen Harun Reşit'e Bakıyor. <gülüyor> Ne yaptığını öğ öğrenecek, gidiyor milleti yeniden toplatıyor, yeniden çağırıyor çünkü sofralar boş. Onun gibi, bunu şunun için söylüyorum. Orada insanlar gerçekten gönlünden gelen, gerçekten ne istediğini bilen, ne arz ettiğini bilen bir üstüpta, tavırda dua etmelidir. Alışılmış dualar, ezberlenmiş dualar otomatik olarak söyleniyor, otomatik olarak da amin deniliyor. Onların dışına çıkmakta fayda var. Onların dışına çıkış ne yapar? İnsanın zihnini daha canlı tutar. O dualar kötüdür demek istemiyorum. Yanlış da demek istemiyorum. Ama o dualar bile yapılacak, sağlanmış şey artık neden diye bilerek dua eden de bunları hatırlatarak, bu gerçeklere vurgu yaparak yapılırsa daha hayırlı olur. Çünkü kişinin isteyişindeki samimiyeti kabulü tesir eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz mazlumun zulme uğramış insanın bedduasından sakının diyor. Çünkü yüreği yanıktır. Ve Allah'a ya nedir? Allah'la mazlum arasında perde yoktur diyor. Niye? Onun dua edişi rahat dua eden insan gibi değildir. Alışkanlıkla dua eden insan gibi değildir tekrar ediyorum. Yanmıştır, iç yanıyordur. Ve o iç yangınlığıyla, o ciddiyetiyle, o samimiyetiyle, duasının kabul ümidiyle, arzusuyla, gözyaşıyla Mevla'ya yöneliyor. Dolayısıyla karşılığını görür. Dua edecek insanlar da bu şuur, bu azim ve bu kararlılıkla Mevla'ya yönelmeli ve bu azimle, bu şuurla, bilgi birikimiyle ve isteme arzusuyla kabul azı arzusu Cenab-ı Allah'a dua etmelidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz haber veriliyor. Arafa günü affa uğrayan insanlar kadar insanların affa uğradığı bir başka gün yoktur diyor. O gün en çok affın tecelli ettiği gündür. En çok affın tecelli ettiği andır ve meydandır. Üstelik bu meydan yıllar yılı nice enbiyanın, nice evliyanın, nice alimin nice Zahid'in, nice Mücahid'in gelip geçtiği, hangi milletten olursa olsun, hangi dili konuşursa konuşsun, hangi renkte olursa olsun yan yana geldiği, Cenab-ı Allah'a el açtığı, birlikte kim bilir kaç dil vardır acaba dua eden, dua etti bir yerdir. Şöyle bir ta tahmin ediniz, yani Arafat meydanındaki duaları Endonezyalı ayrı dilde, Hintli ayrı dilde, Burbalı ayrı dilde, Pakistanlı ayrı dilde, Afganlı ayrı dilde, İranlı ayrı dilde, Yemenli ayrı dilde, Katarlı ayrı dilde geliyor ondan sonra. Ne, nedir? Türkiyeli ayrı dilde, Bosnalı ayrı dilde, Makedonyalı ayrı dilde. Dince nereden gelirse girsin insanlar kaç türlü dille orada Cenab-ı Allah'a niyaz ediliyor. Ama aynı iman taşıyarak, aynı kıbleye yönelerek eller semaya kaldırılıyor. Orası gerçekten bir mahşerin, bir ummanın yaşandığı yerdir. Dolu dolu dua edilmendir. Güneş batıncıya kadar bu meydanı terk etmediğini, terk etmememiz gerektiğini daha önce yine vurgulamıştık. Tamam. Güneş doğuş anına kadar vakit değerlendirilir. Bu değerlendirme için en çok ne kullanılmalıdır? Bir, dua kullanılmalıdır. İki, İrşad kullanılmalıdır. İrşad, Arafat'ın bir parçasıdır. Yerle yerine yapınca. Neden böyle söylüyorum? Çünkü Allah Resulü veda hutbesinin büyük bir bölümünü orada. Orada insanlara ikaz ediyor. Orada bilgiler veriyor. Orada bilgiler paylaşılıyor. Onun için Allah Resulü'nün sünnetine de uygundur. Böylece vakit değerlendirilir. Güneş battıktan sonra uygun zaman diliminde oradan nereye doğru akılır müzderifeye. Müzderife geldik, konduk. Akşamla yatsı namazını yatsı namazının vaktinde nerede kılıyoruz Müzderife'de de kılıyoruz. Buna ne diyoruz? Cemit khir diyoruz. Neden cemit khir diyoruz? Çünkü akşam namazı yatsının vaktine bırakılıyor. Bu nasıl kılınıyor? İlk önce ezanı Muhammed'i okunur. Sonra akşam namazı için kamet getirilir. Akşam namazı eda edilir. Arkasından teşrik tekbiri. Ayağa kalkılır. Yatsı namazı için niyet edilir. Arada kamete lüzum yoktur. Bu cem çünkü vaciptir. Önceden bir araya gele. Başta okunan ezan ve kamet ikisi için de yeterlidir. Tamam Akşam namazını kıldık, kalktık, yatsı namazını kılıyoruz. Yatsı namazını kıldık, bitirdik. Teşrik tekbirini getirdik. Yatsı namazının son sünneti kılınabilir. Çünkü o cememane değil, sonra. Vakitte de ibadete uygun bir vakit. kerat vakti değil. Sonra bitir namazını kılıyoruz. Diriyan. Gece uyanacağına kanat getiriyorsa sona bırakabilir. Ama yorgunluk anı bu işin sağa solu belli olmaz. Sonra ne yapıyoruz dedik? Taş topluyoruz. Gerçi şimdi daha önce söylediğim sadece ilk günün taşlarını almak oradan sünnettir dedim ya gerisini de en iyi oradan toplamak doğrudur Şimdi bu bilgi alınmış ta millete önceden Sadece de taş toplamayın. Her zaman her yerden toplayabilirsiniz. Bu sefer Arafat'ta vakfe anında dua etmesi gereken hacımız çıkıyor taş topluyor. Nereden Arafat'tan taş topluyor? Yani dediysek bu kadar da demiyoruz. Yani Arafat'ta bari rahat bı bırakılmasında fayda var. Müzderife'den sonra tamam bayramın ikinci günü, ikinci günün taşını temiz bir yerden alabilirsin. Paylaştık bunları. Üçüncü günün taşlarını alabilirsin ama öne doğru Gün gelip Türkiye'den millet kesesinde taş götürmeye kalkarsa hiç şaşırmamak lazım. Bir de birisi icat ederse bizim köyün taşı dağı kıymetliymiş. Herkesin köyünün taşını falan filan. İşler iyice karışır. Şimdi nasip olursa taşlarımızı topladık. istirahat ettik. Çok yıldızlı. Nasıl diyeyim gök kubbesi. Tavanı yüksek otelde. Şöyle olarak. Şeyin çok güzel bir sözü var, bunu daha evvel de söyledim, tekrar edeyim. İlim ve irfan ehli bir insanın babası vefat edince babanın üzerine güzel bir kubbe yapalım mı diyorlar. Cevap olarak Cenab-ı Allah'ın kubbesinden daha büyük ve daha güzel olacak mı diyor. Mümkün değil efendim diyorlar. O zaman bırakın da gök kubbenin altında kalsın diyor. Doğru olan budur. Orada da gök kubbenin altında herkes bir seriliyor, çadır yok. Çadırlar sona doğru yapıldı şimdi köprüyü geçince ama çadır yok şey yok. Şimdi bir de millet soğuktan kaçmak için şeye gidiyor. Müzderife kalmadı kalmadı ama orada kalınsa şöyle bir bakılsa insanlar nasıl herkes orada yer yok. Herkes beyazlara bürülü çok hoş bir manzara oluyor. Böylece orada istirahat ettik. Tamam sabah namazını orada kılmak asıldır. Allah Resulü böyle yapmıştır. Müzderife vakfesi de sabah namazından sonradır ve bu vakfenin hükmü nedir? Vaciptir. Arafat'taki vakfenin hükmü neydi? Farz idi. Haccın iki temel rükmünden birincisi o idi. Peygamber Efendimiz'e el hacc Arafat buyuruyordu Arafa. Bunu daha evvel yine paylaşmıştık. Neydi? Hac Arafat'tır. O nedir? Hem mekanla sınırlı olduğu için. Hem de zamanla sınırlı olduğu için daha önemli bir vurgu taşıyor. Ili. Buradaki vakfenin hükmü nedir? Vaciptir. Namazdan sonra yapılır. Böylece namazdan kalktık. Duamızı ettik vakfe duamızı. Ortalık aydınlanınca nereye doğru yol alıyoruz? Minya doğru. Tabii dokuzuncu yol buna uygun değil ama yaya yolu güzel güzergahından gelseydik yine fil ordusunun helak edildiği o bölgeyi ne yapacaktık? Süratle geçecektik. Sünnete uygun olan buydu. Geldik. Nereye geldik şimdi? Taşlama noktalarına geldik. Birinci günün taşlaması ne zaman başlardı? Fecir vaktiyle başlardı. Ne zamana kadar devam eder? Bir sonraki fecre kadar 24 saat devam eder. Birinci günün taşı 24 saat devam eder. Fecirden fecire. En uygun, sünnete uygun zaman dilimi öğleye kadar olan dilimdir. Çünkü Resulullah bu dilimde atmıştır. Tamam. Fecirden öğleye kadar. Öğleden gün batıncaya kadar kerahetsiz en uygun atım vakitlerindendir. Geceleyin genç ve dinç erkeklerin, sağlıklı erkeklerin taş atması mekruh görülür. Kadınlar için gece taş atmakta kerahat yoktur. Yaşlılar için yoktur. Rahatsız olanlar için yoktur. Bu yüzden kafile bütün gidiyorsa, gündüzde izdiham varsa, şimdi elhamdülillah taşlama noktaları büyüdüğü için eskisi kadar izdiham olmuyor, biz geceyi tavsiye ettiğimiz olurdu. Çünkü kadınların, Yaşlı insanların rahatsızların gündüz izdihama sokulmasındansa gecenin erkekler için kerahati daha hafiftir. Bir de mekruh olmasının sebebi hem gece karanlığın olması, ışığın yetersizliği, taşın düştüğü yerin yetersizliği açısından idi. Şimdi günümüzde bütün bunlar artık değişti. Her taraf gece geceyle gündüz birbirine benzer hale geldi. Arafat'ın bir ışıklandırması var, stadyum ışıklandırması gibi. Neredeyse. Mina'nın Müzderi Efendisi'nin de böyle, böyledir. Böylece ne yaptık? Taşımızı attık. Birinci gün nereye taş atacaktık? Mendiller iyi ki var. Şey, bu sefer değiştireyim. Bu cemre kabe. Bu orta. Bu baştaki. Ne yapıyoruz? Birinci gün bunu atmıyoruz, bunu atmıyoruz. Geliyoruz, bunu atıyoruz. Cemreyi kabe'ye. Cemreye Kabe ne taraftakinin adı? Mekke tarafındakının adı. Öbür tarafta Mina, Müzderife tarafları, Bakana ne diyoruz? Küçük cemre diyoruz. Cemreyi Suğra diyoruz. Su'ra ne demek? Küçük demek. Bu ortadakına Vusta diyoruz. Birinci gün bunları atmıyoruz. Cemreyi Akabe'ye atıyoruz Mekke tarafına ve 7 taş atıyoruz. Taşları ne büyüklükte toplamıştık? Fındıkla nohut büyüklüğünün arasında toplamıştık. Yumruk gibi kocaman taş atmamıştık. Dolu Dolayısıyla böyle bir hata işlememiştik. Takılmıştım hatta yumruk gibi taş atmak istiyorsanız ben size nereye atacağınızı göstereyim diye. Çok yer var. Başta baş yer var. Devamlı yerleri var. Yani epey var. Her şehirde bile var. Şimdi orada ne yapıyor? Bir ibadet gerçekleştiriyor. Ne diyorduk biz o taşları atarken? Ya Rab senin rızan için diyorduk. Ve iblise olan nefretimizi ilan için diyorduk. Bu şuurla atıyorduk. Bunun manası üzerinde, ne deme ifadesi üzerinde epeyce durduk. Tamam. Böylece taşımızı attık. Arkasından kurbanımız kesiliyordu. Sıralama böyledir. Kurbanımız kesiliyordu. Nedir? Dolayısıyla biz hacı kıran yapıyoruz. Hacı kıran yapanın üzerine kurban, temettüd olduğu gibi vaciptir. Neden? İki ibadeti bir araya getirme nimetine erdik. Bunun karşılığı kurban. Taşımızı attık. Kurbanımızı keştik. Saç tıraşı işte şimdi. Arada yok. Buraya kadar tıraş olmaya yok. Saç tıraşı şimdi. Tıraş iki türlü olur dedik. Bir tanesi halk dipten, ikincisi kısaltma. Kısaltma da en az ünmüre miktarı bu uzunlukta olacak ve başın en az dörtte birinden olacak onu da dedik. Artık biliyoruz. Başkaları da paylaşıyorsunuz çünkü öbür türlü ucundan ala ala ala millet iyi orda orada onu da görüyorlar. En çok üzüldüğümüz veya garipimize giden de bayan safa mervarsında sahine tamamlıyor sonra saçın uzadı ucunu erkeğe uzadıyor kessin diye. Yani oradaki paralı elinde makas giden dolaşanlar vardı. Şimdi gerçi polis bırakmıyor ama onlar bazen polise, molisi yine atlatmanın yolunu buluyorlar. Tamam. Saçımızı böylece ne yaptık? En az ünlülemik miktar uzunluğunda başında en az nedir? Dörtte birinden kestirdik ve ihram yasakları kalktı. Sadece bir yasak kaldı. Bunları hep paylaştık. Tamam. Şimdi sıra esasen ne de? Farz tavafta. Hacin iki farzı var demiştik. Bir, Arafat'taki vakfe. iki nedir? Farz, tavaf, ziyaret, tavafı. Tavafı ziyare deniyor. Tavafı farz deniyor. Tavafı hac deniyor. Birkaç tane adı var. Beş altı tane adı var. Hepsi o. Varıyoruz. Birinci gün yapabilirsek en eftel demiştik. Sonra ikinci gün, sonra üçüncü gün. Meşru mazeret olmadan üç günden sonraya kalmamalı. Meşru maderet varsa, üç günden sonraya kalmasında sakınca yok. Ne gibi? Hastalık gibi. Ne gibi? Adet hali gibi. Bu ve benzeri sebeplerle sonraya kalırsa sıkıntı yok. Ama hiçbir meşru maderet olmadan sonraya kalırsa Ebu Hanife Rahimullah bu kasti gecikmeden dolayı kurban cezası gerekir der. Tamam, bunu da öğrendik. İkinci geceyi, üçüncü geceye bağlayan gece en tenha gecesidir tavafın diye pratikte de bunu tavsiye ettik. Tamam, ondan hatırlayalım. Yaptık. Farz tavafı yapınca bütün ihram yasakları kalkar. Tamam. Arkasından ne yapıyoruz? Say, Say yapmıyoruz. <gülüyor> Niye? Sayi önce yaptık. Sayi önce yaptık. Ne yapmıştık? Geldiğimizde umreninkini yapmıştık. Sonra kudüm tavafa hac sayi yapmıştık. Sayi nafile sayi olmaz. Ne de say daima ya umrenin olur yanını veyahut da haccinin olur. Orada yaptığımız birincisi umreninkiydi, ikincisi kiydi. Tamam? Burada tavaf yapıyoruz. Tamam. Ondan sonra elhamdülillah diyoruz. İlk gün yorulduk ama bugün rahat ettik diyoruz. Böylece normal olması gereken nedir? Mine'ye dönüştür. Ama pratikte nedir? Herkes, helal, özellikle Türkler patır güdülüp eve doluyorlar. İkinci, üçüncü yani taşlama günleri, Mine'yi karagah edinmek, oraya yerleşmek sünneti müekkettir. Haccın belki de en güçlü sünneti budur. Diğer mezheplerde vaciptir şimdi önümüzde haç vazifesi olarak ne var ikinci günün taşları var üçüncü günün taşları var atmak istiyorsak dördüncü günün taşları var bir de ayrılırken veda tavafı var tamam ikinci günün taşlaması ne zaman başlar de başlar ne zamana kadar sürer fecir vaktine kadar sürer Tamam ikinci günün taşlaması öğleden fecre kadar. Nereye atılır? Bu sefer üçüne de atılır. İlk önce Mekke tarafından başlamıyoruz. Öbür taraftan başlıyoruz. Yedi taş küçüğe atıyoruz. Yedi taş ortaya atıyoruz. Yedi taş büyüğe atıyoruz. Sünnete uygun olan birinciye attıktan sonra yanında kısa bir dua yapmak. Gelip ikinciye taş atıp yanında kısa bir dua yapmak. Gelip üçüncüye atıp hemen oradan ayrılmak. Onun yanında dua ve bekleyiş doğru değildir. Tam tersine bütün millet orada bekliyor. Şimdi attık mı? Birinci sayı gün kaç taş atmıştık? Yedi. Bugün yedi yedi yedi. Üç tane attık. Kaç etti? Yirmi bir artı yedi. Yirmi sekiz. Tamam yirmi sekiz taş atmış olduk. Üçüncü günün taşı da yine öğleden bakşlar fecre kadar devam eder. Aynı şekildedir. Yedi, yedi, yedi. Üçüncü günde böyle taş attık mı, kırk sekizdi, yirmi sekizdi, 21 yirmi sekizdi, yirmi bir daha aklendi, ne olur? Kırk dokuz olur. Tamam. Dördüncü gün fecirden sonra mina'daysak, Mina taşlarını atmadan ayrılamayız. Vaciptir, atmak zorundayız. Daha önceden ayrıldıysak, Kur'an-ı Kerim müsaade ediyor, atmadan ayrılabiliriz. Ebu Hanife'nin bir kanatında akşam namazından sonra orada kalan vurgusunun olduğunu söylemiştik. Ama ittifakla, fecirden sonra olanlar oradaysa, dördüncü günün taşını atmaldırlar. Hem dördüncü güne kalacaksın, fecir doğacak, hem de oradan atmadan ayrılacaksın, bu doğru değildir. Tamam. Dördüncü gün eğer taş atılacaksa ki Resulullah atmıştır. Bunu bilelim. Öğle ile gün batımı arasında atılır. Onun vakti daha dardır. Öğle ile gün batışı arasında atılır. Ama Peygamber Efendi dördüncü günde taş attı. Biz üç gün atarsak mekruh olur. Değil. Çünkü Cenab-ı Allah ayetle kim acele ederse diye izin veriyor. Dördüncü günün taşını o yüzden atmazsak Haccımızda eksiklik veya mekruhluk yoktur. Tamam. Atarsak icir kazanırız. Bunu da anladık. Eğer dördüncü günün taşını da atarsak 49 metriydi. 49 artı 21 aynı şekilde 3, 7, 7, 7 üçüne de atarız. Artı 21 o zaman 70 taş, 70 taş olur. Anlaşıldı. Dördüncü günü atmazsak taş sayımız kaçta kalıyor? 49'da kalıyor. Artan taşlar ne yapılır demiştik? Temiz bir yere serpilir demiştik. Bizim hacılar gibi gidip mezar gömer gibi gömme, gömme yapmaya ihtiyaç yoktur. Tamam. Böylece dördüncü gününde taşlarını atması hafı nedir? Artık geriye haçla ilgili olarak bir tek ne kalmıştır? Veda tavafı kalmıştır. Arada nafile tavaflar yapabiliriz. Kurban bayramı günleri geçtikten sonra um, zamanımız varsa umre de yapabiliriz. Ek umreler yapabiliriz. Yani Mekke, Mekke harem sının dışına çıkıp niyetlenerek ten'imden veya neden gelerek umreler yapabiliriz. Anlaşıldı. Daha önce çevreyle ilgili bilgileri, orayla ilgili bilgiler edilmenin, onları haç ibadetine bütünleştirmenin güzelliğine, doğruluğuna, bilgiye, görgüye, ufka tesirine dikkat çekmiştik. Gel musunuz? Nihayet sıra niye geldi? Veda tavafına geldi. İnşallah ayrılacağımız zaman veda tavafınızı yaparız. Veda tavafının en son Beytullah'tan ayrılırken yapılması en uygun olandır demiştik. Ama Hanefilere göre farz tavaftan sonra yapılan bütün tavaflar veda tavafı olabilirler. Bir insan farz tavaftan sonra veda tavafı niyetiyle, Herhangi bir tavaf yapmasa da sonradan niyetliydi ki bir daha bir daha gitsin tavaf yapsın istiyordu ama şartlar öyle gelişti, rahatsız oldu. Bir de şu var hacımız dikkat etmiyor. Mina, Müzderife günleri çok yorucu günlerdir. Bir de toz bulutu şuydu, insan kalabalığıydı, hareketlilikti, su kaybıydı, terdi, şuydu, buydu, vücut dilenci düşüyor. Bu meşakkatlerde yan yana biri biniyor, hepsi yan yana gelince, ıslak zemin, işte şöyleydi ve en yan yana gelince düşük ve düşük direnç ve sıkıntılı ortam meydana geliyor. Bunu şunun için söylüyorum, haçtan sonra birçok hacımız hasta olur. Kendine dedi ki bu sene daha, daha daha yapacağım derken, edecekken dikkat etmene hasta olur. Bütün bunlar hasta oldu mesela, bir daha tavafa gidemedi. Ne oldu? Son gün tavaf yaptı olabilir. Ama tekrar gerisin geri dönüyor. Diyorum ki far tavaftan sonra bir insan nafile bile adı veda tavafı olmadan tavaf yapsa sonra da hasta olduğu için bir daha tavaf yapma imkanı bulamasa ne olur? Bu son yaptığı nafile tavaf veda tavafına dönüşür hemen. Anlaşıldı ama nasip oldu Cenab-ı Allah ne oldu? Sonra veda tavafı adı altında tavaf yapma imkanı olduysa veda tavafı o olur. Son tavafı veda tavafı olur. Ama yapamazsa farz tavaftan sonraki tavafı veda tavaflaşır. Eğer yapamazsa meşru bir mazereti de yoksa kurban gerekir. Çünkü vaciptir. Veda tavafı afaktan gelen yani mikat sınırlarının dışından gelen için vaciptir. Kadınların adet görmesi meşru mazerettir. Kafirisi ayrıyorsa veda tavafı yapmadan ayrılabilir. Farz tavafı yapmadan dönemez. 500 tane adam akademisyen söylese de dönemez. Fetva verirse de dönemez. Dönerse hacca hacca olmaz. Tamam. Çünkü o temel direktir, rükündür. Namazda secdeye yapmamışın benim namazım namazdır diyorsun. O namaz namaz değildir. Farz tavafı yapmamışsanız haç haç değildir. Anlaşıldı? Kalacak ve yapacak. Türkiye'de işimiz vardı, işte hanım şöyle oldu, gelemedik, hasta olduk, bilmem ne dönmek zorunda kaldık. Türkiye'deki işler bir haftada batmıyor. Bir haftada batmıyor. Biraz dursun kenarda. Biraz az kazan. Belki Mevla daha fazla verir. Yani şöyle, dolayısıyla nedir? Bir ibadeti yapacağın zaman ona odaklanacaksın, hakkını vereceksin, sonra başka işler yap. Bu tip sıkıntıları duyduğumuz için söylüyorum. Bu nevi fetvalarda gördüğümüz için söylüyorum. Elhamdülillah far tavafımızda yaptık mı? Yaptık. Haccımız bütünüyle gitti. Şimdi nereye? Medine yollarındayız. Mekke'ye doğru gelirken ne diyorduk? Lebbeyk Allahümme Lebbeyk diyorduk. Türkler daha kibar. Lebbeyk Allahümme Lebbeyk diyorlar. Dediğim gibi zenciler daha tatlı. Lebbeyk Allahümme Lebbeyk diyorlar. Her ülke kendi diline göre yani terbiyesini söylüyor, geliyor. Şimdi ne diyoruz? Salatu selam. As-salatu ve selamu aleyke ya Resulallah. Ya Türklerin dediği gibi Allahümme salli ala <gülüyor> Salatü selam getirerek Medine yollarına düşüyoruz. Gittiğimiz yer neresi? Resulullah'ın diyarı. Bu ümmetin ilk baş şehri. Gittiğimiz yer muhacirlere kucak açan kendi nefsine de muhacirlere tercih edebilen insanlar. Medine'yi öyle yad etmekte fayda var. Şimdi biz evimize misafir gelse ne zaman gidecek diye bakıyoruz. Yatılı misafir o ev müsait değil zaten. Evleri öyle yapmıyoruz ki müsait olsun. Tabi halkımız daha bilgi de üretiyor. sözleri bizde canımız isteyince üretiyoruz. Olanı kullanmıyoruz isteyince üretiyoruz. Misafirle balık üç günde kokar diyoruz. Üç günden fazla misafir olmayacak. O olsa da üç günü fazla geçmeyecek. O kadar da fazla olmayacak. Tekrar ediyorum evlerin mimarisi bile ona uygun değil. Öyle yapılıyor. Bunu şunun için söyledim. Medine'yi düşünün. Evlerimiz evleri bizimkiler kadar da geniş değildi. İmkanlı da değildi. O insanları bağırına bastılar. Üç gün kalacak da değillerdi. Bir yıl mı? 2 yıl mı? Üç yıl mı? Daha mı çok? Allah biliyor. O bile belli değildi. Üstelik bu insanların düşmanı da vardı, hala takip etmeye çalışıyorlardı. Medine'deyken de Allah Resulü'ne ve müminlere zarar vermeye çalışıyorlardı. Bu insanlar, o insanlar bağrına bastı, her şeyini, varlığını, yokluğunu onlarla bölüştü. Ve bu kardeşlikler sonraya doğru hiç unutulmadı. Ne muhacir Medine'li kardeşini unuttu, ne Medine'li muhacir kardeşini unuttu. Takdiri çoğunun şehadeti de beraber olmuştur. Kuylara da iki kardeşin birbirine benzemiştir. Ve bakıyorsunuz, bu bununla ne kadar uyumlu diyorsunuz, hayret ediyorsunuz, birbirlerine benziyorlar. O diyara gidiyoruz, muhacire kucak açan diyara gidiyoruz, Medine'yi i gidiyoruz. Bol bol, selamla gidilir. Yol hakkında... Kardeşlerimiz Medine ile Medine'de yaşananlarla ilgili bilgi paylaşırlar ise çok daha faydalı olur. Nereye gittiğini insanlar daha iyi bilirler, o şuurla varırlar. Medine'ye vardık. İlk önce Resulullah'ı ziyaret ediyoruz. Onu selamlıyoruz. Bu selamlama nasıl yapıldığını paylaştık. Ona selam veriyoruz. Bildiğimiz isimleriyle ve sıfatlarıyla. As-salatu ve aleyke ya Resulallah. As-salatu ve selamu aleyke ya Habiballah, as-salatu ve selamu aleyke ya Khalilallah, as-salatu ve selamu aleyke ya hayra halqillah, as-salatu ve selamu aleyke ya nur arşillah, as-salatu ve selamu aleyke ya seyyidil evvelin vel ahirin, nokta nokta nokta. Selamı bitirdik, sonra sonra selam gönderenlerin selamı. Gidemeyenlerin selamı. Bir de şükretmemiz lazım. Hani şair ve edip insan ne diyor? Gidemiyor kendisi. O günlerin şartlarına imtiham bulamıyor. Ey bad sabah. Yolun uğrarsa semti harameyne. Tazimim arzeyle Resulü'n-ü diyor. Sabah rüzgarına emanet ediyor. Yolun oraya düşerse diyor. Mekke-i Medine'den geçersen Allah Resulüne benden selam söyle. Bugün el ama elhamdülillah imkanlar çoğaldı. Giden insanlar hem selam söylemeli hem de gidemeyen insanların selamını ulaştırmalıdır. Biliyorsa isimleriyle, göz önüne getirerek, dostlarını yad ederek, zikrederek ulaştırmalıdır. Sonra onun hemen arkasında yatan kimdir? Erkekler tarafından önden bakınca Ebu Bekir'dir ona. Sonra Ömer radıyallahu anh'a, hanımlar tarafından yanından bakınca Efendimiz en sağda, kıbleye en yakın olan, başları hanımlar tarafına dönük, sonra Ebu Bekir ortada, sonra kim? Hazreti Ömer radıyallahu anh'a, en arkada o şekildedir. Kıble, yani şöyle diyelim, eğer şuradaysa, şu tarafta olduğuna göre, Peygamber Efendimiz böyledir. Onun arkasında, onun göğüs hizasından başlayarak Ebu Bekir radıyallahu anh vardır. Onun göğüs hizasından başlayarak da kim vardır? Hazreti Ömer vardır. Hepsi Ayşe validemizin evinin içindedirler, odasının içindedirler. Erkekler buradan selamladığı için arka arkaya, kadınlar buradan selamladığı için sağdan sola doğru bu şekildedir. Böylece selam verdik. Dostların selamını ulaştırdık, sonra kıbleye dönüyoruz, dolu dolu Resulullah'ın yanında dua ediyoruz. Burada paylaştığımızı zannediyorum ama bile, bilemiyorum, Utbi diye yıllar sonra, Hicri 200'lü yıllarda yaşamış bir alim var. O alim diyor ki, Resulullah'ın mescidinde hiç kimsenin olmadığı bir saat arzettim diyor. Saat 9-10 oralarda sıcağın yoğun olduğu şey insanların çekildiği anlardandır. Mescidin de hemen hemen en tenhanlarıdır. Yine öğle sonu saat 2 gibi onlarda bulunurdu. Şimdi elhamdülillah gecesi gündüzü doldu. Şimdi bulunmuyor. Biz vardığımızda nadir tek tük insanın olduğu anları hatırlıyoruz biz. Ama Utbi diyor ki kimsesiz anı yakaladım diyor. Resulullah'ın kabrin yanına vardım. Orada iki rekat namaz kıldım diyor. Sonra Resulullah'la baş başa olmanın o tefekkür dünyasını içimde hissetmeye çalıştım diyor. Ben böyleyken içeriye bir Arabi girdi. Arabi nedir? Bedevilerin hiç okuyup yazması bilmeyendir. Tahsil görmeyenidir. Hayat ne öğrettiyse onunla kalanıdır. Ona denilir. İsmi o vurguladığı için ben de vurguluyorum. O da namaz kılıyor. Sonra kabri yanına geliyor. Başını semaya kaldırıyor. Ya Rab diyor. Sen Kur'an-ı Kerim'inde yakaladığı ayete iyi bakın. وَلَوْ اَنَّهُمْ اِذْ ظَلَمُوا اَنْفُسَهُمْ جَاءُوْكَ فَاسْتَغْفَرُ اللّٰهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُ اللّٰهَ تَوَّبَ الرَّح۪يمَ buyuruyorsun. <gülüyor> ne demek ayet? Er hatalar işleyerek, nefsine zulmederek, kusurlar işleyerek, senin yanına gelirlerse, senin yanında tevbelerini ilan eder, Cenab-ı Allah'tan af dilerlerse, mağfiret dilerlerse, Resulüm sen de onlar için mağfiret dilerlersen, Cenab-ı Allah sonsuz mağfiret ve rahmet sahibidir, bilesin diyor. Yani affedecektir diyor. Ya Rab diyor, sen Kur'an-ı Kerim'inde böyle buyurdun. Allah Resulü varken ben hayatta yoktum diyor, gelemedim. Şimdi diyor Resulünün yanına geldim. Rabbim onun yanında pişmanlığımı ilan ediyorum. Tevbe ediyorum. Mağfiret diliyorum. Ne olur beni affet diyor. Ne olur affet. Sonra Peygamber Efendimiz'in kabrine dönüyor ve Peygamber Efendi hitaben Ya Resulallah diyor. Ne olur diyor. Benim için sen de af diler misin diyor. Ayette öyle diyor ya. Mağfiret diler misin diyor. Arkasından gözyaşları içerisinde يَا خَيْرَ مَنْ دُفِنَتْ بِالْقَاءِ عَظَمُهُ فَتَابَ مِنْ طِيْبِهِنَّ الْقَاءُ وَالْأَكَمُ نَفْسِ الْفِدَاءُ لِقَبْرٍ أَنْ تَسَاكِنُهُ فِيهِ الْعَفَافُ وَفِيهِ الْجُودُ وَالْكَرَمُ diyor. Ey toprağa verilenlerin en hayırlısı! Bu toprak senin varlığınla, izzetinle ve şerefinle, izzet ve şeref kazandı. Senin verildiğin topraklara can feda diyor. Ben şu anda bu toprağın sinesinde barında kainatın efendisini, en hayırlısını, cömertlik ve kerem sahibini kucakladığını biliyorum. Sonra ağlayarak orayı terk etmiştir. Utbi anlatmaya devam ediyor. Bir insan diyor duygu ve düşüncesini ancak bu kadar güzel anlatırdı. Utbi alim birisidir. Bu insan okumamış birisidir. Dehşete düştüm diyor. Yakaladığı ayet, tavırları, halleri beni kilitledi diyor. Bu duygular içerisindeyken üzerime ağırlık çöktü. Allah Resulü'nü gördüm. Utbi kalk, Arabi'ye haber ver. Tevbesinin kabul edildiğini söyle dedi. Birden uyandım. Deli gibi koşmaya başladım. Sokakta yakaladım. Bir rivayette yakaladığı söyleniyor. Gördüğüm rüyayı anlattım. Çocuklar gibi sevindi. Bana teşekkür de etmedi. Arkasını döndü. sevinçten iki adım atıyor, havaya zıplıyordu. Çocuk gibiydi. Köşeyi dönünceye kadar şaşkın şaşkın arkasından baktım diyor. Oraya gidiyoruz. Resulullah'ın diyarına gidiyoruz. Bütün bunları bilerek kimin yanına vardığını bilerek varılmalı, bunlar yaşanmalıdır. Orada Resulullah'ın öğrettiği gibi, Resulullah'ın kabrinin yanında namaz kılmak, öylece dua etmek, bu dava uğruna canları vermiş, uhu şehitlerini ziyaret, Cennetül Bakî ziyaret, yaşanan hatıralı ziyaretle Medine günlerimizi değerlendiriyoruz. İnşallah diyarımıza da bu duygular içerisinde dönüyoruz. Cenab-ı Allah inşallah, enceze ziyade eylesin. Affı, keremini, lütfunu üzerimizden eksik eylemesin. Bugün burada noktalıyoruz. Böylece Haccı Kıran'ın da nasıl yapıldığını beraberce bir daha vurgulamış olduk. Ön bilgilerimize bunu da ekledik. Dediğim gibi dinleyen kardeşlerimiz şeyden bakan kardeşlerimiz ne yapmalı? Bunun öncesinde bir umrenin nasıl yapıldığını anlatmıştık ayrıca ona ve ayrıca Haccın nasıl yapıldığı bilgilerine dönerlerse Bilgi bütünlüğü olur. Bizim de içimiz huzur duyar. Noktaladık. Evet. Evet, evet, evet. Yani o deminki okuduğum beytler e, peygamber efendim kabrinin önündeki. ikisi sağ sütünde, ikisi sol sütünde var. Ver. Ee, kabartma yazılı. şeyle Kabartma yazıyla yazmışlar. Yani korumuşlar, silmemişler. Evet. Evet. Bu zaman bir daha umre yapamıyor. Arada ihramlı olduğu için hiç sonra yani Arafat'tan dönüşe bayram günleri çıkınca kadar umre yapamaz. Değil mi? Evet. Bu zaman zantında dışına çıkabilir. Çıkabilir. Türkiye bile gelse ihramlı gelecek. Onun için bunun tarifinde yok bak bak yapmayacak. Bak bunun tarifinde ben size bir şey söyledim. Ne, ne dedim? Yani bir öncekinde tek sefer içerisinde olursa dedim Hacı Temet diyor. Bununla tek seferi söylemedim. Niye? Geri dönse bile ailesinin yanına ihramlı dönecek. Ve geri gelse yine ihramıyla gelecek. Evet. Evet. Evet. Evet. Gelip çıkmış olacak. Bunlar şeyin... Veda tavafına niyetle tavafımızı yaptık diyelim, ardından vaktimiz oldu, nafile tavaf yapabilir miyiz? Yapabilirsiniz, sonuncusu veda tavafına dönüşür. Tamam. Üzerinde Arapça veya Türkçe ayet, Türkçe ayet yoktur. Oradan başlayalım, Türkçe ayet, hadis yazılı kağıt davetiye takvimi oluyor, nasıl elimizden çıkarırız. Ya doğru, kardeşimizin sorusu budur ama tekrar ediyorum. Yani Türkçe veya mealine ayet denmez. Yine hürmet gösterilme ayetin izah olduğu için ama tekrar ediyorum. Yani ya hatta Arapça olarak ayeti kelimeler başka kelimelerle izah edilse biz ona ne yapıyor? Kelime değiş yine ayet demiyoruz. Anlaşıldı. Türkçe, İngilizce veya Hintçe, Urduca ayet olmaz. Ayeti kerime Cenab-ı Allah nasıl vahyettiyse, nasıl tebliğ edildiyse o ayettir. Ama kardeşimizin sorusu farklı. Bunlar hadis yazı, kağıt daveti. Yine de hürmeten hürmet edilmelidir. En doğrusu yakılmasıdır. Tamam. Yakılması, iki düşmanlıkla yakılma ayrıdır. Hürmet ederek çiğnenmesin, şey yakılma ayrı bir hadisedir. Anlaşıldı? Yakılmasıdır. Mezar ziyaretinde kabirde yatan bizi görür mü? Görür bir olarak bilgi yok. Hissettiği biliniyor. Yani hisseder diye bize bilgi veriliyor. Evet bu sinek hacca gitmeye niyetli ama ben göndereceğim sonunda dahil <gülüyor> <gülüyor> evet hacın sayını öne aldık fakat hac olmadan bu übede yaptık acaba neden çünkü haccın ihramlıyız biz hacca niyetliyiz zaten. hac olmadan hacın günü gelmedi ama bunlar öne geri biliyorsunuz hacı temettunun da, hacı ifradın kuda öne alınabiliyor bunlar yer değiştirebilen ibadetlerdir Her ibadetin yapısına göre bu e bunda öne almak eftal. Biz o anda hacca baştan niyet ettik, ihrama girdik ya hacca niyetliyiz ve haccın içindeyiz. Yani hac daha gelmeden, Mina gelmeden, günleri gelmeden biz haçta değiliz değil. Haccın içindeyiz. Hanena o ibadetin içindeyiz. Onun içinde artayacağız alıyoruz. Evet. Tamam. Bunu vurguladık. Evet. Bunu da söylemiştik. Borç verirken enflasyon farkını talep etmek caiz midir? Değildir. Tamam. Borç yaparken eflasyon kadar senden para alırım değildir. Ama borç verdiğin ödeme günü geldi, enflasyon yüzünden para kaybı yaşandı, bunu istemek caizdir. Bu ikisi farklı şeylerdir. Birisi gene, geleceğe yönelik bir akit içerir. Bir tanesi uğranılan zararın telafisidir. Aynı manaya gelse de çünkü enflasyon oranında şu kadar istiyorum diye baştan bir anlaşma yapılırsa bu nevi akitler ve faiz akitleri piyasa şişmesine sebep olurlar. Olan şeyin telafisi ayrı bir konudur. Baştan akit yapıp da piyasa şişirmeye çalışmak ayrı bir konudur. Bunlar ticari hayatının içerisinde birbirinden çok aynı gibi de çok farklı şeylerdir. Bu doğru değildir. Ama soru şöyle ise. Ben sana 10 bin lira vereceğim ama 5 yıl sonra bunu bana 3 yıl sonra ödersen bu 10 bin lira değer kaybedebilir. Dolayısıyla bu zaten İslam'ın kendi emridir zaten. Ayrıca şart koymaya bile buna lüzum yoktur. Akıllı olan insan ya bakın bu, bu kadar değer kaybetmiş... Bunu sana ödersem ne ben zarar görürüm ne de sen zarar görürsün. İslam'ın istediği de müminlerin la barara ve la İslam. Mümin ne zarar görmelidir ne de zarar vermelidir. Emrettiği budur. Ben de bir mümin olarak bu emre uymak istiyorum. bunu Bu dense bu yapılsa doğru olur. Yerli yerine bir davranış olur. Caizdir. Şu yapılmamalıdır. 20 bin olarak aldık 30 bin liralık olarak ödedik. Hanım bunu söylüyor, öbür hanım da duyuyor. Ya siz bizden diyor, işte 11 mark almıştınız, 11 mark ödediniz, farklı bir şey vermediniz ki. Ama aldığımızda 11 mark şöyleydi, şimdi böyle. Ondan sonra borç yüzünden, iyilik yüzünden, kötülük geliyor, küskünlük geliyor, kırgınlık geliyor, doğru gelmiyor. Bu doğru değildir. Evet. Nokta.